sabahlar Boden bo bo bo sabahlar sabahlar <Sessizlik> have to try I Çok güzel şarkılar çalıyor bugün <Sessizlik> <Sessizlik> Günaydın Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. <gülüyor> Canlarım benim ya. <gülüyor> Sizi beklemekten var ya gözlerim yollarda kaldı. Gözpınarlarımdaki yaşlar kurudu. Gözpınarlarımdaki yaşlar kurudu kurudu. Ağladım. İlendim. Sağlara sollara her taraflara vurdum kendimi. Ama yok dediler yok. Neredesiniz mübarek? Sen bir git mi diyorsun yani? Ne diyorsun bize? Açık açık söyle. Siz bir gelin ya. Siz bir gelin. Siz bir gelin. Biz, biz bir gelelim. Tamam o zaman. Biz Nerede tamam. Olay ne? Olayı anlatın. Olay ne? Olay. Millet rekor kırıyor. Yayıncılık rekoru. bizde yayına çıkmama rekoru. <gülüyor> Ay mübarek. Evet. Değil mi? Y yayıncılık rekora esprisini yaptı Faiz Ege. Ee, şöyle dedi. Ege seni duyamıyor da Faiz. Ege beni Şahir niye duyamıyor? Bir dakika. Alattım, beni duyamaması Fahir. demek nasıl beni duyamaması? Ben şimdi beni duyamaması demek, beni duyamaması demek diye bir şeye girmeye çalıştık. Tam giremedi. Tam giremedim. Orada, orada döndüm. Cesaret <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey. Hayır ben bir yandan çeviriyorum Sen esprilerini yap. Tamam şimdi siz. Esprisi. Siz nedir bu? <gülüyor> yani bu rahatlık, bu, bu gevşeklik. Bana bu rahatlığın sebebini, yayın, sebebini söyleyin. Yayın, Yayınsuzluk esprisi rekoru mu yapıyoruz dedim. Fazıl şimdi şimdi çetire Evet. Ee, e, aynı araçta radyumuz sesi kapalı. Transport, transport, <gülüyor> trafik var. Seni olmuş 2012. Evet. Ee, ara, trafiklerimiz ağır akıyor. Ağır akıyor ee, önümüzde servis araçları. Yanımızda işe giden e, neşveli insanlar. Evet. Şöyle işe bakıyorum. giden insanlar değil mi? İşe giden neşveli insanlar yeşileli insanlar. Takla atanlar var mı? Takla atanlar. Herkes taklatanlar. arabalarında modern sabahlar dinliyor gibi geliyor bana. <gülüyor> ya evet ya. Bayılıyorum onlara ya. Modern sabahlar dinliyorlar arabalarında. Gülüyorlar mı? Bakayım. vallahi, vallahi gülen var Fahir. Valla mı? güzel. Valla gülen var. Ee, sen birazcık daha şey yap. Ben ne yapayım? Biraz ben daha, daha ne yapayım? Çakalı. Bak sabah geldim. Sonu, Radyoya hafta geldim. Hafta Duşumu aldım. Bak yaptıklarımı sayıyorum. Duşumu aldım güzelce. Beş binlik bir puzzle vardı. Onu bitirdim. Sabahtan beri yaptıklarımı söylerim. Beş binlik vardı. Beş binlik puzzle bitirmiş. Bizi, bizi, bizi beklerken radyoda faiz. Evet. Nasıl? Ne, ne çıktı bu arada puzzle'dan? <gülüyor> puzzle'dan bir bir, bir bir bir dünya harikası bir şey bu. Çok bir, güzel. Bir bir yere bir yere çıktı. Neresi olabilir? Orayı ben onu şey yapacağım onu. Güzel bir şekilde duvarınızı asmanızı sağlayacağım. Peki tamam. çocuklar oldu o zaman. Vay, şöyle yapacağız. Şimdi geleceğiz. Ee, bir gündeme bakarız hemen hızlıca biraz sonra tamam mı? Bakarak olalım evet. Evrakları evet. hazırlasın. Şaket kaybetmeden hemen yayına gelelim oradan. Evet sen bu kağıt kürek işlerini halledebilir misin biz gelmeden önce? Siz gelmeden o e, kağıt kürek işlerini halledeceğime emin olabilirsiniz. Bizim ee, imzalarımızı sen sanki şey gibi... Parantez içinde vekil yazarak... Evrakta sahtecilik e, diyorsunuz yani bana. 40 yaşında adama evrakta sahtecilik başlarız. teklif ediyorsunuz. Yazı puu. Evrakta sahtecilik diye bağırmaya başladı. İhaleye fesat karıştırdılar. İhaleye fesat karıştırdılar diye bağırmaya başladı. Benim <gülüyor> o... boğazlar biraz fantuş olduğundan <gülüyor> <Bağıramıyorum>, bağırmıyorum. Anam <bağırmıyorum. gülüyor> ee, Olduza ee, zaman... mı şekil bu şekil. Tamam. Ee, sen evrak işlerini yap. Bu arada ha. önümüzdeki saatli fair e, Emrah Halıcı'ya bağlanacağız. Ha hayır. Ee... Kimse beni Emrah Halıcı'ya bağlatamaz. Gibi <gülüyor> ki. Kimse beni Emrah Halıcı'ya bağlatamaz. Hayır ki. efendim. Verip, benim Ferit de bilir. Hayır. Evet. Nasıl ki benim doğum günümde arandım mı ben? Ha evet. O doğum günü zannetti. Ondan dolayı arıyoruz da icazet. Yok fair. Emrah Ağzın doğum günü olduğundan değil. Ha. Şimdi bu cuma Evran ee, Alıcı ve Ankara Müzisyenleri konseri peki, var ya. Peki o... benim gösterimde arandım mı ben? Ha haklı adam haklı. Benim ha, ha. gösterim, gösterimde ben arandım mı? Doğru. Ya. Doğru söylüyorsun fay. O zaman abi sen o konudaki evrak işlerini bize bırak. Diğer işleri hallet evrak işlerini. Tamam. çıkmamızdaki şeyi. Tamam Güzel mı? bir şarkı çalacağım. O... Acayip deli Şu bir parça çalacağım ben. Manyak gibi bir şarkı çalacağım ben şimdi. Çıldırt, çıldırt at, attıracaksın. Aa de, şey mi? çalayım mı? Mi? Michel Tel o, Tayo çalayım mı? Aa en sevdiğim şarkı. Ege'nin Ege'nin 2-3 tane esprisi varmış. Veriyorum. Ege hadi esprilerini patlat. Alo. Evet. Abiciğim şu anda trafikteyim. Çok konuşamayacağım ama benim 28 Nisan'da Çağlar Sultanlar Gösteri Merkezi'nde e, bu şahsi şov var. Evet. Onu da hemen sen duyuruz tamam mı arada? Geri zekalı. <gülüyor> o espri de şey yaptım ama güzel oldu onu. Tamam. Şimdi, po şimdi polis var ben e, bırakıyorum Oktay'ı. Tamam evet, benim esprim var. Oktay. Alo. Alo. Alo. Abi tamam mı? Her şey bütün esprileri yaptık tamam, mı? Tamam ben, ben sürekli... Bütün yapılabilecek Bütün esprileri yayında yaptık mı? Ee, bitti zaten bunun üstüne bitti ben... evet. Işte bir ilk gerçekleştiriyoruz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dur ya Çetin Emeş'te bir ilk daha gerçekleştireyim mi Yayındayken şu kaldım. çalsın bak Bak bak Hadi eller havaya Çetinemeşteki herkes eller havaya Çetin Emeş'teki herkes eller havaya var mı şey? Emeş'te şu anda kimse eli havada değil ben Çetin Emeş'te... Hiç dinlemiyorlar bize. Evet. Ellerinizi kaldırın Arabada olursa ellerini havaya kaldırmış kimse yok bir dakika bakayım, aa bir kişi biliyor. Ama başka bir şey de biliyor olabilir. Başka, evet, başka bir şey. Aa, bir tane. Vallahi. Bir vallahi. Bir ay kurbanı kaldırın elini. Kaldırın elleri. Çetin Emec, ayakta istiyorum hepinizi. <gülüyor> vallahi bir dinleyicimizin yanından geçiyoruz şu anda. Ege aç kılıfı gitti. Fotoğrafını çekin onun. Onun fotoğrafını çekin. Merhaba. Fotoğrafını çekin. Evet. Fotoğrafını <gülüyor> çekin onun. <gülüyor> İyi, hadi bekliyorum ben <gülüyor> burada biraz oynayacağım. Tamam, <gülüyor> tamam hadi görüşürüz. Hadi hoşçakalın. Modern Sabahlar Modern Sabahlar İngilizce şarkılar dinliyoruz dakika Sevgili son seferler modern sabahlar da Hepinize günaydın. Yeni bir haftanın başındayız Tatlı bir serinlikle başladık haftaya. Ama bu böyle devam etmez. Arada bir yağmur olur falan filan ama bir noktadan sonra güneşte buluşuruz yine. Diyoruz ben neşvemize neşek atıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Neşvelendiğinizi nereden anlayacağız? <gülüyor> nereden anlayacağız neşvelendiğinizi? Biz geldik ya Fahir. Yok ondan değil. nereden Sen bizi anladın? gördüğüne sevindin mi? Sevindim. Çok sevindim çocuklar. İsterseniz sevindiğimi anlatmak için taklatayım Hadi bir taklat Görelim Hadi bir takla at. <gülüyor> Yoksa nasıl inanacaksınız takla atmadan? Ay, ya da oyna bakalım. <gülüyor> ya oynayayım değil Ama mi? Ama bizim stüdyomuzda davul zurna yok ya. Evet ya ondan insan neşvesini bir şey yapamıyor. En fazla güleş tutabiliyoruz. O da yani tuttuğumuz kadarıyla. Takla atsan atılmaz. Davuzurna çalsan da huzurna yok. Erzurum'a mı gitmişti İdris Nayim Şahin? Erzurum'a gitmiş. Öyle. Halkası sizi gördüğünde çok sevindik. İçeride Sayın senin Bakanım ona. diye. Hayır çok bir, bir şey şey bakıyorsun yabancı yabancı. yabancı yabancı bakıyorsun. Ben ne bileyim aranızda ortak bir şaka herhalde diye düşünüyorum. <gülüyor> yok <vallahi. gülüyor> Canım sormuyor da bak. <gülüyor> sormuyor. Ne izi Ya çok. Ya, çok. <gülüyor> ya muhterem niye öyle yaptın? Yaç ben sana baştan anlatayım. <gülüyor> Anlat lütfen. Erzurum'da 5 tane tedaş işçisi öldü biliyorsun. Evet. Görevlerini yaparken. Tamam. E, geçen hafta içerisinde. Bu e, bu olayı e, takip etmek için mi yoksa taziyelerini bildirmek için mi? İdris Naim Şahin İçişleri Bakanı da Erzurum'a gitti. E, orada bakanı gören bir vatandaş e, çok sevindiği için şey demiş. E, Bakanım sizi gördüğüme çok sevindim. Çok neşelendim şu anda demiş sizi gördüğüm için. Deyince İdris Naim Şahin e, şöyle demiş. <gülüyor> Tıpkı Mahir'in söylediği gibi. Madem o kadar neşelendin bir takla at da görelim demiş. Nereden bileceğim demiş ben senin ne kadar neşelendiğini ne kadar mutlu oldum. nereden? tabii adam da 60 yaşında bir amcamız. Öyle olunca tabii takla Bak atamayacağım. Bakandan gelince de şey. Bakandan gelince de atamam falan de onu da anlayınca bakan e, şey demiş. O zaman demiş oyna demiş. Çalın bakalım demiş. Orada bir görünmeyen bir ekip var. Ben o nereden çıktı anlamadım. Bir, bir anda <gülüyor> yani bir de. Yani en başta söylediğim o 5 işçinin hayatını kaybetmesi ne bileyim böyle daha taziyenin yani olduğu bir yer 60 falan kişinin, falan. 60 kişinin yani 60 yaşında bir kişinin oynaması en güzel taziye göstergesi ama davu yani. zurnu eşliğinde mi o? tabii ki He. Yani, yani sadece takla atsa insanlar der ki taziyeye gitmiş adamları takla atıyor ama adamı oynatınca en güzel taziye ondan sonra orada patlıyor işte davu zurnalar ondan sonra adamla oynarlar, karşılıklı el çırpışıyorlar Aman. böyle değmeyin yani bir benzerini Faiz yani, yani yaptım da yani yapmış kadar oldum mu? Ama şimdi düşünelim AKP'nin ne kadar uzun zamandır iktidarda olduğunu böyle bir Bakanı ustalık dönemine saklaması da yani böyle güzel bir şov yoktu bugüne kadar. Evet doğru evet. ya ki aslında daha ustalık önce Süpex işte bu yani. <gülüyor> Sizi gördü o zaman bir takla at. atla abi. <gülüyor> aslında pek çok şovu oldu da. İdris'den Böylesi olmadı. final gibi bir şey yani. Daha <gülüyor> yeni başlıyoruz dedim. <gülüyor> ne deniyor? En son edilen lafa ne deniyordu? Ee, en son en son, son. Es espriyi attı. En son ha, punchline. Punchline. <gülüyor> punchline. Punchline. <gülüyor> punchline gibi bir şey bu yani. <gülüyor> Yo, bence daha güzel şeyler. Gelir mi diyorsun? Habercisi. Hadi canım. Gerçi orada evet o e, vatandaş taklaya atmış olsaydı punchline olurdu da tam şu anda olmadı. <gülüyor> olmadı takla atılmadı. İstanbul'da bond hazırlıkları tam gaz devam ediyor biliyorsunuz. Hadi bakalım bond. James Bond e, 007 Skyfall e, filmi için çalışmalar Adana'dan sonra İstanbul'a çekimler daha doğrusu taşındı. E, tarihi Sirkeci Postanesi'nin içi dışı tamamen boyanmış filmde e, Yağlı boya Yağlı boya ve önce saten alçı çekmişler. Çünkü James Bond bir yere gittiğinde ilk önce bakıyor bakımlı hmm, mı diye. Bakımlı mı? Yağlı boya mı değil mi? Çünkü onun da öyle bir özelliği var ya. Her filmine bakın bunca serisi vardır James Bond'un. Hepsinde bir yağlı boya sahnesi vardır. <gülüyor> James Bond'un bu yeni Daniel Craig'li James Bond'lardan bir tanesinde duvardan geçiyor değil mi? Alçı pandan. Hadi ya. Tabii canım öyle bir duvarı Var. kırıp geçmesem tam öküz gibi. Olsun alçıpağ. ya. alçıpan tamiratı çok kolay Çok kolay şey. abi öyle. Ben Hemen de ilk bahsede çok gitti diyorsun. Ben de 15 dakika sonra duvar yeniden. E, Anlatıcıya ben de Ay dedim bir sürü şimdi iş çıktı falan ama çok kolay yani. Ya, kolay bizim ya. <Gülüyor> ya Her şey. söyle halletsin gitsin ya. <gülüyor> 21 Nisan 5 Mayıs tarihleri arasında e, Büyük Postane Caddesi tamamen trafiğe kapalı olacak film çekimler için. Güzel. Alçı. Çok güzel. İşi gücü tamam. olanlar şimdiden hayırlı olsun. Büyük Postane Caddesi. Malzemeler getirildi Emin meydanında şu Benzemeler anda. Malzemeler geldi. Oh çok güzel. Büyük korumalar e, şeyinde tutuluyor. Ondan çok sonra sen. ama bir tane dönerci bulunamamış. Ay, nasıl yani, ya? Şey İdeal döner... döner. Her taraf dönerci. Ya şöyle açıklama yapmışlar. Dönerciyi oynayacak oyuncu bulamamışlar. Ben oynayayım. Ha. Benden alasım var ya. ...esmerlik desen esmerlik... ...baba yiğitlik desen baba yiğitlik... ...bıçağ hakimiyet... ...fahir, uluslararası bir projede yer alma zamanının geldiği gibi... Evet. ...bir yani yıldır ne canım. diyorum ben... ...bir yıldır Nadas'tayım ben... ...bir yıldır herhangi bir projede yer aldım... ...en son biliyorsunuz... ...Besatçı'da projede yer aldım... ...kendimi Nadas'a çektim... ...ve şu anda... ...yani benden iyi bir şey... ...ben ben şaşırıyorum bu insanlara... ...zaten yapımcılar... Ya. Yani, ...türkiye çok güzel... ...pek çok yetenekli oyuncular var ama biz Nadas'ta bir oyuncu arıyoruz diye bir açıklama yapmışlardı. O, evet. Have you ever Nadas? Diye bir, bir soru sor, sor, sormuşlar. De, yani Nadas deyince de böyle hiçbir şey yapmadan oturdu gibi düşünülmesin. Buradan yapımcılara ve şeyleri. Yani mesela e, bu arada pek çok konuda kendini geliştirdiğini ben biliyorum Fahir'in hangi konularda olduğunu benden tabii ki değil Faire Önçü'ten öğrenmenizi de salık veriyorum. Beyaz berdeleri görmek istiyoruz onları da. Evet. Yeteneklerimi ben hepsini akıtmak istiyorum. Çünkü faire çok özür Bazı berdi. oyuncular mesela gidiyor Amerika'ya gidiyor. Üç hmm. sene mesela kalıyor. Oyunculuk eğitimi aldım. Ne yaptın? Ne oyunculuk? Pis işareti. <gülüyor> Dönüyorum ondan sonra. <gülüyor> Hiç bir şey yok. Başka bir şey öğrenmemiş. Ama sen öyle yapmadın Fahir. Ya ben bir sürü hareket öğrendim. Bunları da isterseniz beyaz perde de isterseniz de başka bir boş vaktimizde Size gösterebilirim ee, Açık çek veriyorum Para da istemiyorum ben tamam para da istemiyorum e Açık çek verdin zaten işte Hakikaten, Sen üstüne abi, para, para veriyorsun gibi ben anlaşıldı işte. yani Tamam <gülüyor> birazcık da para vereyim ya. O gün setin yemeğini ben vereyim Bari oynasınlar ya Dönerci olursan ama dönerci bulunamamış ee, Ve yani şey dönerci ne dönerci? E, e, cüz... dönerci Çesememişler ha. ondan sonra Hala hazırda dönerci olan birini oynatacaklarmış filmde. Ha, Oyuncular döner, yani dönerci Yapamamış falan dönercilik de, Öyle ne ne şey, Aslında şey makineden alsalar da Şu Almanya'da var ya döner... Elektrikli tıraş makinesi gibi Giriyorsun alttan yukarıya Artık döner çayla falan bir şey mi var filmde acaba Mesela döner bıçağıyla James Bond'u mu kovalıyor bir şey mi Böyle James Bond yürüyor ama bacak dik Çünkü pantolonun içine döner bıçağı saklamış Maça gidiyormuş Beşiktaş maçına gidiyormuş o Orada Ama. öyle bir sahnesi var. Hadi bakalım, kolay gelsin o zaman. Kolay gelsin, kolay gelsin. Badanası boyası da yapıldı. Ee, Hayır. Postası güle güle kirlensin. Kirlensin derken? Şey diyorum, James Bond'u demiyorum. Sirkeci garını. Ha, si sirkeci gar dediğin tamam. Şey meydanı diyorsun, at pazarı diyor tamam. <gülüyor> konaklar, konaklar, evet. Evet. Buyurun bir haber evet daha. Bakalım. Bir bir haber daha, bir haberlik daha vaktimiz varmış. Hemen biz bir haber versem. Haber versem. Ha. Bak lütfen. Hemen bir saniye. Mustafa Buyurun, Sandal sen, Mustafa bari. Mustafa Sandal'dan biliyorsunuz Emin Asandal. Dün evet. gittiği bir alışveriş merkezinde tacize uğradı. Aa. Tabii bir kadın Emin Asandal'ın yanına gelip dedi ki dudaklarınızı çok beğeniyorum. Ama galiba silikon deyip dokunmak istedi. Emin Asandal dokunamazsınız sen diyerek yani? e, kadını kovdu. Hemen kadını mı? Kadını kovdu. Ha, kadın söylüyor bu Kadın evet. Ee, ondan sonra. Bu sonra arada... ne yapmış Mustafa sandalda gidip. Hayır bu arada hemen bilgi verelim. Emine Sandal'ın yalnızca burnunda estetik var. Dudaklarında herhangi bir estetik yok. yani öbür gün orasına burasına. Burasını burasına... istiyorsanız burnunu. Estetik ha. yoklaması bahanesiyle <gülüyor> dokunacak olan. Kadının kadına yani... tacisi de en pisliymiş herhalde pis, pis, ya. Pis tabi canım. İnsanın en kendini e, şeyde hissettiği güvende hissettiği hem hemcinsine hem gidiyor. Oranı buranı elleyeceğim. Evet. Kaza haberi ilçede olmuş. Kaza haberi dedi. Kaza haberi ne? Onu düzeltmek istemişti. Ne, nerede olmuş? Erzurum'daki mi? Ee, Erzurum'daki da, kaza haberi mi? Evet ihtimalle. galiba. Evet Hı -hı. orada olmuş. Onu demek istiyor. Tamam et. evet Aşkale'de oldu. Onu düzeltelim doğru. Evet evet. Ee, bunun dışında da kavrulacağımızın müjdesini vereyim. Ee, 2012 yazı e, bu sene bizim yazımız olacak. Yani öyle söyleyeyim. Akdeniz, Ege, Marmara hep kavrulacağız.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 Boş, bağlar, rablar, boş 3000 kişilik konser alanı ve radyotü şehir stüdyosuna sahip sokakta ilk açık hava konserine biletler maybilette ayrıntılı bilgi 210 30, .30 ve radyotü sokakta da hayatın sesini aç modern sabahlar modern sabahlar. Evet, rekor öyle değil, böyle kırılır diyoruz bizde. En uzun boş fon. En uzun boş fon. Söne konuşmalar. Boş fon. Fon çalma rekoru. İyi Bürge aradı beni. <gülüyor> fon çalıyor diyor <hemen. gülüyor> Yani dinlemez dinleme. <gülüyor> Dinleyici tuttu odunda. Güzel günde dinlemiş ama. Evet. Güzel bir, hoş bir günde dinlemiş. Dinlemişsin. Evet, buyun efendim. Evet. Yaklaşık 2 milyonluk nüfusu. Evet. Kişi başına geliri de dünyanın en zengin ülkesi Lüksemburg mu? <gülüyor> çünkü bana hep orası geliyor. Nedense dünyanın en zengin yeri Lüksemburg gibi geliyor. Lüksemburg'un biraz daha az olabilir nüfusu ya. Zenginlikle ama durumu iyi, lik farklı. Yani durumu iyi olan bir ülke mi, zengin bir ülke mi? Herkes böyle diye takıldığı bir ülke zor çünkü herkes zengin olursa kim onların etrafında dolaşacak? Ülkenin de durumu iyi. Bildiğim kadarıyla şey de iyi. Kişi başına gelir ki kişilerin zenginlik hmm, durumu da gelir. Refahla hmm. gelen konfor yüzünden haberden okuyorum. Kapçı olmuşlar. Hepsi obez oldu diyor yazıyor. Ülkede nüfusun yarısı aşırı kilolarla %17'si diabetle de boğuşuyormuş. Obezistan. Ondan sonra obeziye. falan filan obeziye. geleceği sorun. Öze, özel bölge mi orası? özel Obezya özel, özel, bölge, özel bölgesi. <gülüyor> Olabilir yani. E ee, nokta nokta diyabet merkezi yöneticisi şöyle demiş. Niye nokta nokta, nokta ya? Ülkeyi size soruyorum işte. Ha. Ülkemizin geleceği için sorun gerçekten çok ciddi. Bu <gülüyor> Bu ülke <gülüyor> neresi? Ülkenin oluyor? ismi aynı zamanda bu haberin e, başlığında da kullanılmış. E, nokta nokta yediler, obezleştiler. Ne yediler? Ne yediler? Hmm. Çok ne, zor. Ne, ne? yani çok üst seviye bir üst seviye. Evet. Soru bu ama. Artık... Hayvan gibi yediler Hayvan. Eşşek Şu... gibi yediler. Ülke olacak. Ülke yani o nokta Hayvan nokta, nokta yerine ülke bir ülkenin ismi bir kısmını oluşturacak. Lüks yediler. <gülüyor> Lüks yediler. Lüksemburg yani. Far Lüksemburg değil. Değil mi ya? E... Ama ama niye ya? Lüksemburg olsun istiyorsun sen ama değil maalesef. Aa. Nokta nokta yediler o Hadi tamam ülke diye sınırlamayın siz. Şey yapın belki oradan ülkeyi... Özerk bölgeden dur. çıkarırız belki diyoruz. Bak özel özerk bölge. Doğa. Doğa, doğa yediler. Yaklaştın. Goa mı? Doğa. Doğa. Doğa. doğa. Nerede? Yani. Ülke olarak düşün. Nerede? Ülke olarak doğa. deyince doğa dostları mı? Ülke yani olarak. Her dernek bir ülke <gülüyor> olarak da görünüyor zaten. Hadi söyleyeyim ben <gülüyor> ya Ama çok zorlamayayım. Katar. Katar kutur yediler... <gülüyor> O bezleştiler demiş akşam gazete. Ay Katar'da mı durumlar böyleymiş Bunlar ya? Bunlar Katar rallisi yok mu ya? Evet ya onlar yani o, ama seyretmelik diyorsun, yapıyorlar başka onlar. Başka şeyle uğraşsınlar Burada, değil mi diyorsun? O zaten bir ülkenin en ünlü sporu da motorlu spor. Yani. Yani hiç o böyle bir yani. sportif faaliyetle bir milmem neydi bir şeydi falandı filandı hiç Zipleyeyim, olmadı. Playeyim atlayayım atayım tutayım bunlar Yo, hiçbir yok. yok. Atayım tutayım diyorsun. <gülüyor> evet 1 milyar dolarlık ofise gel 1 milyar dolarlık ofise gel. Ne iş yapıyorlarmış bir milyar dolarlık emlak ofisi mi? Valla Facebook'un geçen hafta 1 milyar dolara satın aldığı sosyal medya tabanlı online dijital fotoğraf paylaşım platformu olan Instagram'ın. Abi lazım ama ofis biliyor musun? Hepsini bütün fotoğrafları tek tek basıp klasörlenecek evet, yer değil mi orası? Valla Instagram. Nasos ofisinin fotoğrafları vardı Allah Allah Allah Allah yani o ofise bir milyar dolar iyi yani ben size söyleyeyim iyi vermişler hakikaten baya dolap vardır orada baya baya ee, nasıl vallahi uyduruk mu gömme vallahi uyduruk fakir her şeyden önce görüntüsüyle <gülüyor> duruşuyla fakir bak bak iyi bak zaten şey yapıyorlarmış onlar yapıyorlar? toplantılarının aşağıda kafe varmış orada, orada yapıyorlar, yapıyorlar vallahi de buluşalım ofisiyalde <gülüyor> <gülüyor> şey ya vallahi helal olsun ya adamlar ne güzel sattılar katır kutur bir milyar dolara sattılar çatır çutur yiyecekler Demek onlar. dekor Önümüzdeki... her şey değil. Dekor değil en güzel dekor. Dekor hiç şey... <gülüyor> en güzel dekormuştu. Bak o da öyle. Garanti vermiyoruz köşesini yapalım mı yoksa Gar garanti vermiyoruz köşesinde çok yoğun vermişti geçen hafta ama istersen. Öyle veririz. ama köşenin özelliği o en az iki evet. haber ben. Garantisiz haberler. Merhaba, Garanti haberlerde yine karşınızdayız bir pazartesi sabahı daha. Ee, elimizdeki ilk garantisiz haber e, Simge Hanım'dan geliyor. Ee, Simge Hanım uzman diyetisyen şöyle demiş, günde 3 fincan kahvenin 40 derde devası var. Bir. Bir, ee, zihni açar, öğrenmeyi, odaklanmayı ve hafızayı güçlendirir. Tamam. Bu bir üstelik. iki Daha bu ilk fincan da başlıyor. Tabii. İkinci fincanı içtik. Bir fincan sütlü kahve bir ara öğünü içerir ve sizin beslenme kontrolünüze yardımcı olur. İçine hafif eşkili bir şeyler atsak o sütlü kahve. Eşkili ladle mi diyorsun? Eşkili latte güzel olur. 3. Sanılanın aksine selülite yol açmaz. Doya doya içebilirsiniz. Lenf akışının sağlanması falan filan. 4. Cilt sağlığı ve güzelliğinde de etkilidir. Ve son olarak da... E 40 tane sayacaktım. <gülüyor> 40 mı? hı hı. 40 Kır, ayda var diye duyurulmuş 40'ı işte Kır... tamamlayanlar diğer şeyler maydanoz, ya roka, kuşburnu, evet. domates, ha, hoş, hoş. çilek daha bunları daha bu eşkili latteye giren malzemeler zaten tabi bunları da ayrıca önermiş bunlarla beraber e, kahvenizi içebilirsiniz ve eşki tadı da yakalayabilirsiniz demiş ama biz <gülüyor> domatesle eşki tadı yakalanacağına inanmıyor ve garanti vermiyoruz o zaman köylüm kokteyl içeriz. <gülüyor> <gülüyor> Aa sen onu içti mi Fahir? Söylüm kokteyli mi? mi? Aa çok güzel köylüm Aa. kokteyli yaptı ya bize. Aa ne güzel. Evet çok güzel. Onu bahsediyoruz ona garanti veriyoruz. Tamam ben de <gülüyor> ben de garantisiz haberler köşesinde bir haberle katılmak istiyorum. Yani şu kahve ile ilgili iki gündür şey haberler çıkıyor. Olumlayan haberler, haberler çıkıyor. mi? Ben de 40 yılda bir faydalı bir şeyi seve seve yapıyorum diye mutlu oluyorum. Yalan çıkmasından çok korkuyorum. Garantisi sonuçta abi çıkabilir. Evet, evet. maalesef. Şimdi ben o zaman e, garanti haberlerde bir haberle devam etmek istiyorum. Sosyetik ilk oyuncağın İvan Esert, Bursa'da hayranlarıyla buluştu. İvan Sert genç kadınlarla sohbet ederken söz döndü dolaştı. Harem'de yaşama geldi. Nasıl dolaşıyor? Ne konu, neler konuşuluyor? İvan Sert haremde yaşamak kulağa hoş ve seksi bir şeymiş gibi geliyor. Doğrusu bir padişahın hareminde yaşamak isterdim, zevkli olurdu, dedi. Kıskanç olmadığım için... Padişah canı sıkmadan güzel <gülüyor> Evet. Ee, neyin garantisini vermediğimizi sizin takdirinize bırakıyoruz sevgili dinleyiciler. <gülüyor> ya, her an bir kıskançlıkta çıkarabilir. E, garanti. Evet. <gülüyor> bir kıskançlık çıkarmayacağım garantisini vermiyoruz Çok güzel oldu ya. Güzel kapandı bugün garanti evet, haberle. garanti haberle. Bitti mi ya bir, bir, de, bir tane daha. Bir de, tane daha beyler, var. Bir da bir yaşam Niye konuşmuyoruz biz? Ona benim canım sıkılıyor ya. Söz doyur. Doyur. gelecek değil mi? Gelsin, dur bir son bir şey var. Ee, yani. O da hoşumuza gidecek bir haber. Ee, sigara uzman, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Ömer Taşar uyardı. Sigara içenler spor yapmayın. Kalbinizi zorlamayın. Ay üst üste güzel haberler geliyor <gülüyor> Bu bana. Bu garanti haberler senin. Bu harem dışında hepsi <gülüyor> senin <gülüyor> haberlerin ya. Hakikaten biz zaten sigara içiyoruz Bo boynumuz bükük sağlık e, sektörü karşısında ama oradan İçiyoruz derken ben. lütfen herkesi dahil etme i̇çiyoruz. Sigara içenler adına konuşuyorum. Sen Sigara içenler oradan adına Oradan diyorlar ki tamam tamam siz sigara içiyorsunuz sporla uğraşmayın ne kadar güzel oturun bir köşede kahve için Demiş Demiş, demiş. Profesyonel sporculardan futbolculardan bile içen var üzülüyorum demiş ne olur demiş Senar sayısı. futbolcuların alayı içiyor öyle söyleyeyim sana Keşke sırf sigara içseler fahir. <gülüyor> Egzersizle nabız sayısı tavana vuruyor kalpte vücutta yıpranıyor demiş. Bir kere daha uyarayım demiş sigara içen spor yapmasın kalbini zorlamasın demiş. Kasmasınlar demiş. Kasmasınlar demiş ama biz tabii ki e, hocamızın e, tavsiyesini okuyor ama garanti vermiyoruz. vermiyoruz. Garantisiz Haberler garantisi Haberler'in daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler çok güzel tek sıkıntımız garanti veremememizin ezikliğini hissetmemiz o bir zorluğu insanı. bence o eziklik de bu harem haberiyle yok oldu gibi geldi bana. kafa düşün. karıştı yani. evet doğru garantisiz bir haber olması için elimizden geleni yapıyoruz bazen garantili haberleri bile garantisini ortadan kaldırarak garantisiz haber aman diyoruz sevgili dinleyiciler çok sevimli bir sanatçımız var <Gülüyor> Onun bir şarkısını dinleyelim de neşemizi yerine getirelim. Sevimli sanatçılar. Back Ronaldo. radyonuzda. do. Modern Sabahlar Pop gün PTT modern sabahlar sepet ediyoruz sevgili dinleyiciler ve esprilerimize şakalarımıza benim esprim buydu az önce? İyi çok güzel bir espriydi hoş bir espri. Oktay ile bir hesap yaptık şimdi e, canlı bağlantı gerçekleştirecektik biliyorsunuz bu cuma günü. Ee, Emrah Halıcı'nın başını çektiği Ankara'lı Üniversitesi'ni. Başını çekti mi? Elebaşı gibisiz üstler. Elebaşı oldu. Bir grup Ankara Üniversitesi'nin sunuculuğunu yapıyoruz. Evet. Ee, Onunla ilgili gece ile ilgili ayrıntıları. Değişmiş mi? Gece ile ilgili ayrıntılar değişmiş mi? Bir şey değişmemiş Faiz. Emrah şey Bey ile konuşacaktık ama. Bağlanacak bir hesap yaptık şimdi. Oktay dedi ki zaten 15 dakikası kaldı programımız. Zaten. Üç evet. dakika, üç buçuk dakika benim esprim benim var. Benim esprim. Biliyorum Faiz senin esprim var. Dün dakikalık sen. Aya ne bir ilgili Benim yedi buçuk dakika. 7 7.5 7.5 dakika diyorsun. <gülüyor> tamam. Yani onu anladık da ben sabah yaptıkların onun için verdiğin on harici, harici onlar harici ya. O, o harici, şey harici 7.5. Sonra ha. bıraktığı için. Sona bıraktım hepsini. O, o zaman o, bıçak benim bıçak, espri abi. yok kesin hani beni de hesaba katmayın ben yaptım zaten. Hop gün PTT espri. onu yaptım, yaptım Ama ya. yani ben bir kaba bir hesap yaptım siz demin konuşurken 10 on, 10 on çeyrek 10 20'ye kadar uzar program abi o zaman. Tabi doğru. Ne bu? Kıvırcık hesapla. Onun 20 geçeye kadar uzar program Korkuç rakamlar başlıyor. Nasıl yapalım? Ulaşıyor. O zaman ya birilerimiz esprilerini yapmayacak. Fire. 7.5'ta tıklayalım. Tamam abi ben, tamam, ben yapmayayım. Tamam 7.5 dakika benim önce ben yapmayayım. Tamam. Tamam sen yap canım. Ya sen yok, yap. Yoksa ya. sen bir kez espriyle başla şimdi. Ben zaten sabahtan beri abi ben sabah 5.30'da geldim buraya bu esprileri yapmak için. 5.30'da geldim buraya. Biz de buradaydık biliyor musun. Nasıl geldiğini biliyoruz. Siz sonra şeyini i̇şte, unuttunuz 5 ,5. diye eve gitmediniz mi siz? 5.30'da. Şeydi, Çantasını unutmuş bu adam. Çantamı unuttum benim bütün esprilerim evde kaldı diye. Hadi gel sen de yetişiriz diye gittik. Hayır, Sonra eve gitmeyelim diye. Da... Acaba o esprileri internetten bir daha bulabilir miyim diye. İnternete Esas sonunda vakit kaybettik. İnternet kafeye gittik. Orada vakit kaybettik. Orada vakit kaybettik. kaybettik. Yüzüncü yılda internet kafelere açılmamış hiçbir. Mesela inter... Hangi internet kafesi? İnternet kafesi açtıracağız diye bana da bir şey oldu. İnternet kafede çünkü benim de bir yapacağım bir iki şey vardı. Tabii canım yani tam internet kafesi sonuçta abi yani. İnternet da kafesi. Abi. Ee, o zaman batıdan bir haber verelim mi? Buyurun. Batı sen batı batıdan dediğim, ver biraz da ben de şeyden. Yönlerden gelen haberler. Ben de Almanya'dan veriyorum. çünkü haber vereceğim. Aynı. Batıya gir Aynı Aynısıyız. <gülüyor> ben vereyim mi? <gülüyor> batıdan. Madem neyin? sordun. Sen nereden Cesaretle sordun madem. Bir sen ver. Sen hangi? Ne kadar Yok batı. benim Almanya'dan değil ya. Benim Londra'yla İzlanda ortak yapım bir haber. O zaman ben Almanya'dan şey yapayım oradan devam edelim. Bat batı haber. Yönlerden gelen haberler. Aa, çok güzel oldu bu. Niye kullanmadık <gülüyor> bunu biz? Almanya Almanya Almanya münihte 43 yaşındaki bir adam geçen hafta yeni tanıştığı kadında tek gecelik aş yaşamak istedi saatlerce. Tek gecelik ee, aşk yaşamak ne demek ya? Yani bir defaya maksus. Bir de o en başta mı öyle ne? Öyle söyleni biliyor mu bir de ya? Tek gecelik aşk yaşamak istiyorum. <gülüyor> o yani tek gecelik aşk süreç içinde Abi, tek gecelik vi, aşka dönüşür bir şey. Vizelerde var Herkesi ya. gün bir şey olmazsa hay hay öbür şöyle, günlerde bir şey olmaz. Vizelerde de başvuruyorsun ya. Vize de ne diyor? Multiple mı mu diyor? Yoksa diyor bir defaya maksus mu diyor? Yoksa diyor falan çok... her şeyi başka bir şeyle açıklama <gülüyor> Özel değil. keresinde hayatta her zaman <gülüyor> <gülüyor> en iyi <yüksek gülüyor> mevkilere getirdim ama ne edici. kadar yakın olursa Açıklayacağı şeye <gülüyor> o örnek olur. o kadar başarılı olur evet. ama yani bu da mesela böyle bu, böyle mesela bir şey bu, bazen mesela sen hiçbir şey söylemiyorsun bir bakıyorsun Oho Aynı multiple olmuş. multiple vermişler ama bir bazen hü, multiple diyorsun bir seferliği maksus vermişler yani tek gecelik aşk bir bakarsın bir bir gecelik aşk yaşandı. Evet, yani ertesi gün yaşandı öbür günde yaşandı. bir daha hiç yaşanmadı tek gecelik bu aşk en az zaten bir gecelik yaşanacak bir şey değil mi? Bir hadise değil mi? En az asgari. Doğru söylüyorum mübarek. <gülüyor> yani değil mi sonuçta? Ee, bir adam geçen hafta yeni tanıştığı kadınla tek gecelik aşk yaşamak istedi. Saatlerce yol... Yoğuş... Yalnız bakın hanımefendi <gülüyor> bu aşkı yaşayacağız ama tek gecelik yaşayacağız demiş. Var mısın yok musun? Ondan sonra yarın ben bir daha aşk yaşamak istedim çünkü o zaman reyinde iki gecelik aşk oluyor üç gecelik aşk oluyor ki yani öyle Erbat bir literatürde şey. öyle bir şey yok zaten. Ee, ne demiş kadın ne demiş? Hay hay demiş. Hay demiş saatlerce yoşumalar. Ya bitti de demiş. Ya ah soğu demiş. Ee, saatlerce yoşumalarına rağmen kadının istekleri bitmeyince adam yoruldum diyerek dinlenmek istedi. Yavrum o da yazık tek gecelik aşk ne varsa hepsinin bu gecede olacak. Hmm, bir de böyle şey güzel çocuk olmuş. taklidi ya. Bu gece Şimdi benim, benim gece. gecem kardeşim. Demiş kadın hiçbir şey anlamayınca. Adam duşa mı girmiş? Yok yoruldum diyerek dinlenmek istedi. Kadınsa biraz daha yoğuşmadan seni hiçbir, hiçbir yere gidemezsin diyerek kapıyı Çünkü kilitledi. ama kadın haklı. Kadın haklı. Kadın sonuçta. neden haklı? Çünkü adam başta bir şey taahhüt etmedi mi bu kadına? Evet. Tek gecelik aşk denli mi? E o yarım gecesinde ben demiş, bırak, ben demiş biraz dinleyeceğim demiş. Belki Bak, uyuyacak. Kadın. Belki uyuyacak dinlenirken. Şeyin hakkının savunucusu. Ben buna şeyim. Almanlar öyle istiyor. Öyle. Işte. Diyor. Bir şey... diyor. Sen diyor bana bir gecelik aşk dedin daha bir saat gecelik. bir buçuk diyor. Evet. Sabahlar olmasın. Evet. Ee, o, bunun üzerine kapıyı kilitledi. Balkona kaçan adam cep telefonundan polisi arayarak yardım istedi. Olay Balkona yerine... donsuz ama cep telefonuyla mı kaçtı? Yılan oynayacağım adam. diye mi çıkmış? Ben mi yılan oynayayım balkonda. Gel geldim. En bir serinlik olursa kafamda da ben daha güzel dönerim demiş. Olay yerine gelen polis kadını ee, şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına aldı. <gülüyor> Keşke <gülüyor> ağzı büzüştüren haberler diye özel bir köşe yapsaydı. <gülüyor> Sonunda ağzın büzüştü haberler. Ağzınızın büzüşmesi. Adam olmuş. <gülüyor> adam maalesef adam. Töbede bir şey yapmadan Aşka kapılarım kapalı demiş. Bundan sonra Kendim kalem kalem, kalem <gülüyor> Evet ya. Bir biraz uzun. batı, biraz kuzey diyoruz o zaman. <gülüyor> yani ee, kuzey ve, batı. <gülüyor> İngiltere e, ve İzlanda ortak yapımı e, bir haber haberle devam ediyoruz iki yıl önce iki yıl önce biliyorsunuz patlamıştı İzlanda'daki e, ne patlamıştı yanardağ <gülüyor> yanardağ patlamıştı biliyorsunuz o, o yanardağda magmadan magması duruyormuş hala magma bir daha magma de bakayım senin kurban oğlum ne güzel magma diyorsun değil sen değil mi bir daha değil mi magma de magma magma <gülüyor> Eh ma -ma. magma sesleri. Ma magma, magma magma magma. Magma. Öğrenciler magma, öğretmenler ma mama der. Mamafi. İşte Mama, gibi Evet, evet patlamıştı mama. -ma. Herkes e, yeterince <gülüyor> mama kelimesini telaffuz ettiyse mamasından yararlanarak İngiltere'nin ısıtılması planlanıyormuş. Size çıkmış hala o mama. İmal ya. Ne kadar mama. güzelmiş. Ee, henüz plan aşamasında çılgın proje diye geçiyor bu. ...12 milyar euroluk... ...bir santral projesi çok yapılacak. Mağmadan sunuyoruz Bir taraftan mağma giriyor, öbür taraftan ne çıkıyor? Yani santral zaman bir yerden... Şey mağma çıkıyor ya. Isıtıyor, yerden ha. ısıtma gibi düşünüyor. Evet. Bu yer altından. İyice, yer, yer, iyice yer, yer altından, çok yani güzel. Bütün İngiltere lüks bir kafeye dönüşecek. Aynen. Biraz yalnız elektrik uzak yerden gelecek elektrik nasıl bir sıcaklık şey olacak ya sıcaklık gelecek ya. santral dediğine göre jeotermal santral dediğine göre suyu ısıtacak suyu kaynatacak aşağıda orada zaten daha ya ama aşağı doğru akacak su diyorsunuz oradan hop diye gider anladım. o anladım İlk aşamada 5 milyon Londralı e, duş alacakmış. Ondan sonra diğeri kalan 5 milyon. <gülüyor> 2021 tarihinde itibaren bir rahat rahat ısınabilecek diyorlar. Tertemiz, piru, pak olacak. Vallahi öyle ya. Vallahi. 1300 dereceye kadar çıkan, magma demek istemeyen Hiç dinleyicilerimiz için Bana bir 60... kelime daha söylüyorum. Eric. Eric. <gülüyor> Eric Bey. <gülüyor> <gülüyor> ee, Kız olursa mağma, oğlan olursa eriyik. Neydi o kapıcılar filmindeki en üst katta oturan? Übeyir. Übeyir değil. Üveyik. Üveyik. Übeyir Bey'di. Ü Übeyir değil Fahir. Übeyir Eriik. Übey Übeyir Bey'di çünkü zaten biliyorsunuz. Übeyir değil Fahir ya. Üveyik ya da Übeit miydi? Üveyik miydi yoksa? İsterseniz 1500 yıl öncesinin esprilerini... 5000 yıl sonra yapalım. He, şimdi mesela netleşti. Esprili, bu espri değil. Bu... Film netleşti diyelim. Bir sonraki aşamada ne oluyor? Ha, öyle miydi diye mi devam ediyor? Yok hayır canım. Film değil. değil o filmden bir e, ismi hatırlamaya çalışıyoruz her film, şeyden Filmden için. isimler. Film, film, isimler. Film, filmin kapıcılar kralı olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. <gülüyor> tamam. Eriyik kayaların oluşturduğu mamaya bağlanacak. Ondan sonra üç aşamada e, enerji akımına dönüştürülecek. Aşama bir... Dan dan. Jeotermik sondajın yapıldığı bölgenin üzeri öncelikle kayalarla kaplanacakmış. Aşama 2. Dan Altında magma depoları bulunan, toplama depoları bulunan ve su geçirmez bir madde ile üzeri örtülecek. Magma, aşama 3. Dan ve magma ısısı bir kaynaktan geçirilerek soğuk yağmur suyunun bulunduğu 3. bir depoda şoklanacak ve deniz altından kablolarla İngiltere'ye kadar ulaşacağım. Deniz altında vardı da. <Gülüyor> Gidiyoruz. <gülüyor> i̇şte geldi bak. Dayanamadı. <gülüyor> ya. Evet. Dayanamadı geldi günler. Son dakikada hiç umulmadık bir espriyle programı kapatıyor sevgili dinleyiciler <gülüyor> ki ben programda esprilerimi bitirdiğimi tarih etmiştim ama sürpriz espriler modern sabahların neredeyse karakteri oldu. Sevgili dinleyiciler Cenk Erdem bir radyoculuk rekoru kırdı. Türkiye rekoru mu? Dünya, Dünya rekoru, rekoru 52 saat. Dünya rekoru ya. Vallahi de, helal olsun. Helal olsun vallahi. Ve de, de çok de, başarılı olduklarını okudum ben. Yarın sabah programı erken ...gelerek mesela bir yarım saat erken gelsek. Ya ...yarım saat mi? egale rekor, rekor. rekor edeceğimiz ya. rekorlar söyle... ...yani mesela 15 dakikada... ...sonra eğer evet, haftaya yarım dakika. saat deriz... Bir şey ...birden deriz. abanmayalım... ...onlar da birden abanmadılar zaten... ...tabii yavaş yavaş şey yapmak lazım... ...ama bu benim fikrimdi onu da söyleyeyim yani... ...hangisi? <gülüyor> ...yayın rekoru kırma fikri... ...acayip benim fikrimle var... Ha, ...neyse onları sonra paylaşmayalım... Sen, ...sen de kırmış sayılırsın o zaman... <gülüyor> fikir bulmak da şey ben de mesela kirpiklerimle traktör çekme diye bir fikrim var. Ben de kırmış sayıyorum kendimi. <gülüyor> yani yani. E hadi kapat o zaman tamam bugün yavaş de kapatalım. Yavaş yavaş ya yavaş bir de hop diye kapanınca ne olur? O zaman radyonun bütün elektriği hop diye aynı şey hücum eder. Yavaş yavaş alalım. uzun uzun veda etmek lazım Bir de hop diye veda edince sonra çok sıkıntı oluyor. İşler, sıkıntı. Dersler, stres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 3000 bin kişilik konser alanı ve Radyo TÜ Şehir Stüdyosu'na sahip sokakta ilk açık hava konserine biletler maybilette. Ayrıntılı bilgi 210 3030 .30 ve radyo Sokakta da hayatın sesini aç. Modern Sabahlar Son Eğretim.